Bölüm 171. Yolculukta tekbir ve tesbih getirmek. Yolculukta tekbir getirmek ve tesbih eylemek. Hadis 975. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Biz yolculukta rampalara çıkarken Allahu ekber, vadilere inişlerde de Subhanallah derdik. Hadis 976. İbn Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve askerleri tepelere çıkarlarken Allahu ekber, düzlüklere indiklerinde de Subhanallah diye tesbih ederlerdi. Hadis 977. Yine İbnü Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ve umreden dönerken her yokuş ve yüksek yere çıktığında üç kere Allahu ekber der sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter. Artık dönüyoruz. Günahlarımızdan tövbe, Allah'a ibadet, secde ve hamd ederiz. Allah verdiği sözü yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o kudretiyle düşman ordularını hezimete uğratıp perişan etti, buyururdu. Müslimin değişik bir rivayetinde büyük ve küçük harflerden veya hac ve umreden döndüğünde kaydı yer almaktadır. Hadis 978. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayete göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın elçisi sefere çıkmak istiyorum. Bana öğüt ver dedi. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem de ona Allah'tan kork Her yüksek yere çıktığında Allahü ekber de buyurdu. Adam gittikten sonra arkasından Allah'ım ona uzakları yakın et ve bu seferi ona kolay kıl diye dua etti Hadis 979 Ebu Musa el eşari Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Biz bir yolculukta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdik Tepelere çıktıkça Allahu ekber la ilahe illallah diye yüksek sesle tekbir ve tehlil getirdik Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey insanlar kendinizi zorlamayınız Zira siz, sâğıra ve yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah, daima sizinle beraberdir, işitir ve size sizden daha yakındır, buyurdu.